olduğumuz mesele tafsiliyle birlikte sehiv sehiv secdesiydi. Sehiv secdesinin selamdan önce ve selamdan sonra olmak üzere iki ayrı şekilde sünnette yapıldığını öğrenmiş görmüştük. Ne zaman selamdan önce ve ne zaman selamdan sonra yapılacağını Şeyhül İslam İbn Teymiyye rahimeullah'ın getirmiş olduğu tafsille sizlere şerh etmeye çalıştık. Evet. Ne zaman selamdan önce yaparız yaranoğlu? O zaman unutursak selamdan önce yaparız. Yani eksik bıraktıysak selamdan önce Öyle bıraktır. diyelim. Eksik... Namazımızda bir eksik hasıl olduysa tabi bu eksiklikle kastedilen rukun değil. Namazın erkanı rükunları değil. Fazları. Ya da sünnetlerden bir sünnet. Evet. Fazladın. Bir eksiklik yaparsak ne gibi? İlk teşehhüd İlk teşahüdü unutmak gibi mesela. Ettehiyatı'yı unuttuk. Okumadık. Oturmadık. Unutmadık. İki tane farzı terk etmiş olduk. Eğer böyle bir durumda karşılaşırsak seyir secdesinin namazın sonunda ne zaman yapacağız? Selamdan önce mi yoksa selamdan sonra mı? Selamdan önce yapacağız. Selamdan önce yapacağız. Yani namazın normal olağan şekilde devam edeceğiz. Ta ki selam verme noktasına geldiğimizde, selama geldiğimizde, selam vermeden önce ne yapacağız? İki kere seyir secdesi yapacağız. Ondan sonra selam vereceğiz. Bu namazda eksiklik hasıl olursa, tabur hükünleri değil. Veya mesela birisi namazda tekbir getirmeyi unuttu. Ne, ne tekbirini getirmeyi unuttu? İftitah İftitah değil iktidar tekbirini getirmeyi unutursa ne terk etmiş olur? Rukun, Rukun terk etmiş olur. Onu söyledik. O zaman namaz ne olmaz? Olmaz. İntikal tekbirleri. İntikal tekbirlerini terk eden, unutarak terk eden bir insan ne yapacak? Az önce zikretmiş olduğumuz surette seyir seyircesi yapacak. İkinci suret, yarın oğlu evet namazda ziyade fazlalık 5 rekat kıldım diyelim. Yani beşinci rekatta aklına geldi ya biz beşteyiz. Ya teşevhüt desin dedin ya biz. Üçüncü rekatta da teşevhüt yaptık. Üst üste üç tane teşevhüt oldu bu. Namazda bir ne var? Fazlalık. Fazlalık var. Ziyade var. Bu halde ne yapıyoruz? Sev secdesini selamdan sonra yapıyoruz. Yani namazımızı kılıyoruz. Normal bir şekilde sağa ve sola selam veriyoruz. Ardından yine secdeye gidiyoruz. İki kere secde yapıyoruz. Sonra bir daha hemen selam veriyoruz. Zaten bu konuya değinmemizin asıl sebebini arkadaşlar? Sehir secdesini selamdan sonra, ya selamdan önce yapmasında fark yok. Bazı insanların ne yapması? Sehir secdesinden sonra oturup, oturduktan sonra teşehud yapmasının hata olduğunu söyledik. Buradan konuya girdik. Sehir secdesinden sonra ne yok? Teşehud yok. Eş'af İbni Malik olması lazım değil mi? Ravinin adı Evet Eş'at Bu konuda ne yapmış diyor Hafız İbn Hacer? Rivayeti onun diyor. Şazdır. Onun rivayeti Eş'at İbn Abdülmelik. Evet Eş'at İbn Abdülmelik Ebû Davud'un rivayet etmiş olduğu ve birçok e, ilim ehlinin rivayet etmiş olduğu hadiste seyir secdesinden sonra peygamberimizin teşehhüd yaptığını naklediyor bu ravi. Eş'at İbn Abdülmelik. E, ama onun bu ziyadesi ne? Şaz. Zikrettik. Evet namazda ziyade olursa ne yapıyoruz? Selamdan sonra yapıyoruz. Üçüncü suret. Bir Kasım söylesin. Şüpheye namazda şüpheye düştük. Şek var şüphe var. Evet. Şüphenin tafsili var. Yani eğer şüpheye düştük. Kadir sen söyle. Eğer şüpheye düştük. Dördü kılıyoruz üçü mü? Zanlı galibince 3'e döneriz. Hayır bu da değil. Evet. evet. Söyle Kasım. Zanlı galibimizce eğer kaç kıldığımızı hatırlayabilirse... Yani şüpeden çıkabiliyoruz. Karinelerle bir, şey, bir, bir ipucuyla bir yerden yakaladık. Şüphenin içinden çıkabildik. Yani 4 mü 3 mü dedik ya tamam tamam. Yani bu 4. Mesela veya işte ilk taşerhütte oturdum mu İlk, ilk teşeğütte, ikinci rekatta ettirahiyatı okudum mu okumadım mı düşünürken dedim, okudum herhalde. Çıkabildin işin içinden. O zaman ne yapıyoruz işin içinden çıkarsak? Selam veriyoruz sonra. Şey... Selamdan sonra yapıyoruz. Eğer işin içinden çıkamadık. Şüpheye düştük. Oturduk mu oturmadık mı? Dört mü kıldım, üç mü kıldım? Burada bir karine yok. Bir yere taklip edemiyoruz olayı. Karar veremiyoruz. Buradan ne yapacağız? Yakine döneceğiz yakine. Nedir o yakin? Dört mü kıldım? Üç mü kıldım? Yakın. O zaman selamdan önce yapacağız. Seyhiv seyircesini de bu şekilde daha önce derslerde almıştık tavsiliyle. Şimdi bir daha böyle bir geçmiş sikletmiş olduk. Aa, buradaki namazda yapılan hatanın vurgulanması gereken husus neydi? Seyhiv seyircesinden sonra ne yok? Teşehud yok. Rivayet zayıf. Şas bir rivayet. Evet. Şimdi görelim. Teşehürde ve selamlamada. Namazdaki selamda yapılan hatalara. Ha. Teşehürde arkadaşlar. Terk edilmiş bir sünnet var. Çoğu insanın bunu bilmediğini görüyoruz. Yani sürekli derslerle zikrediyoruz. Hadislerden, hadis kitaplarından uzak kalmanın bir doğurduğu netice bu. Sonuç. İnsanlar yani kulaktan duyma şeylerle amel etme konusunda hırslı olup, ya acaba bunun kaynağında ne diyor, nasıl sahabeler kılmış diye herhangi bir sahih kitaba, Buhari'ye, Müslime, kaynak kitaba dönse merak edip bu farklılıkları görebilir. Bunlardan bir tanesi arkadaşlar. Tehiyyatta Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a ona selamet dileme hususunda. Selamlama demiyorum. Çünkü bunun da açıklamasını yapmıştık. Hatırlarsanız daha önceki derslerde. Esselamu Aleyke Eyühen Nebiyyü ve Rahmetullahi ve Berekatuh Selam. Yani Allah seni noksanlıklardan ne yapsın? Selamete çıkarsın. Senin şanlığını düşürecek kusurlardan uzak tutsun manasında olduğunun daha doğru olacağını söylemiştik. Normal bir selamlamanın olmadığını söylemiştik. Zaten normal selamlama olsaydı şayet Peygamber aleyhisselatü vesselamın bu selamlamayı duyduktan sonra onlara cevap vermesi gerektiğini ve böyle bir şeyi Peygamber aleyhisselatü vesselamın aleyküm selam demediğini zikretmiştik. Buradaki selamlama Esselamu aleyke eyyühen nebi selamlaması. Peygambere bir dua. Peygambere bir dua. Allah'tan onun için bir sel selamet, esenlik dileme. Şimdi Buhari'nin sahihinde istizan bölümünde Ebu Mammer tarikiyle İbn Mesud'dan şöyle bir hadis e, naklediyor. İbn Mesud diyor ki o bizim diyor hayatımızdayken, aramızdayken Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle okurduk diyor. Et-tahiyatu salavatu ve't-tayyibatu es-selamu aleyke Arapça gören arkadaşlar bilirler. Aleyke hitabı ifadesi, muhataba yöneltilen bir hitap. Aleyke, hayatta olan, karşında olan, muhatap olduğun bir kimseye. Diyor ki İbn-i Mesud فَلَمَّا قُبِضَ قُلْنَا السَّلَامُ يَعْنِي عَلَى النَّبِي Vefat edince, Peygamber aleyhissalatü aramızdan ayrılınca, ruhu kabz edilince onun ardından Esselamu dedik. Rivayette açıklıyor. Yani alen Nebi. Selam. Aleyküm Selam'a. Yani buradaki sahabenin Tehiyyatta Aleyküm selam, Kullandığı lafız Aleyküm Selam'ın hayatındayken farklı. Vefatından sonra farklı. Bu hususta dikkat edin arkadaşlar. Belki aranızda birçok insanın dahi bu meseleden gafil olduğunu yani tahmin ediyorum. Hayattayken Esselamu aleyke eyühen Nebiyyu ve rahmetullah. Vefat ettikten sonra yani bizler şu anda nasıl okunmalıyız? Esselamu alennabiyyi rahmetullahi ve berekatu Esselamu aleyna ve ala ibadillah'is salihin. Fark var. Hayatındayken okunmasıyla hayattan ayrılmasından sonra okunması arasında Tabi daha sarih bir rivayetle lafızla Ebu Avane Sahih'inde bunu rivayet ediyor. Aynı şekilde Beyhaki Cauzaki Ebu Nuaym el-Asbahani burada diyor ki: "Felamma kubida قلنا السلام على النبي. Peygamber Aleyhisselam vefat edince selamü nebi dedik." diyor Abdullah bin Mesud. O zaman bizim de bu sünneti yapmamız lazım? Tatbik etmemiz lazım. Hayata geçirmemiz lazım. Yani namaz fıkhımızı, namaz ibadetimizi basiret üzerine, ilim üzerine kılmamız lazım. Bir tahiyyatı okurken hızlı hızlı ettahiyyatul illahi ve salam. ne söylüyoruz, ne hitap ediyoruz, ne, ne, neden konuşuyoruz? Hayattayken nasıl söylenir, vefat ettikten sonra nasıl söylenir? Bunları öğreneceğiz. İlim ehli bunu bize nakletmiş. Sahabe bunu nakletmiş. Diyor ki es-subki min hac şerhinde insahha hâza anis sahabeti dalle ala annel hitâbe fîsselâm ba'den nebî sallallahu aleyhi ve sellem gayr vâcib fe yukâlu es-selâmu alen nebî diyor ki es-subki eğer bu rivayetler sahih ise Peygamber aleyhissalâtu vesselam vefat ettikten sonra hitap olarak muhatap olarak es-selâmu aleyhissalâhu aleyhissalâhu aleyhissalâhu aleyhissalâhu aleyhissalâhu aleyhissalâhu aleyhissalâhu aleyhissalâhu aleyhissalâhu aleyhissalâhu Hafız İbn Hacer diyor ki: "Kultu takip ben de derim ki diyor. Kat sahha bil araib." Evet diyor bu hadisler sahabeden nakl olan bu rivayetler nedir? Şüphesiz bir şekilde hiçbir şüphe taşımadan sahihtir. Fakat Ve vecettu lehu mutabian qaviyan. Ne diyor? Bu hadisi destekleyen mutabaat hadisler buldum diyor. Gal Abdurrezzak ahbar ana İbn Cüreyc ahbarani Ata Abdurrezzak rivayet ediyor bunu. Diyor ki Abdurrezzak bana İbnü Cüreyc haber verdi. i̇bn Cüreyc dedi ki ata bana haber verdi ki en-sahabete Bakın umum ifade ediyor. Sahabeler diyor ki ata sahabeler kanu yekuluna ve'n-nebi sallallahu aleyhi ve sellem hay. Esselamu aleyke eyühen-nebi. Sahabeler Peygamber Aleyhissalatu Vesselam hayattayken tahiyyatta Esselamu aleyke derlerdi diyor. Felemmâ <gülüyor> mâte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ölünce kâlu dediler ki, şöyle demeye başladılar namazlarında Esselamu alen nebiyyi ve rahmetullahi ve berekâtuh Hâzâ isnadun sahih Diyor ki Hafız-ı B'Nacar bu nakli yaptıktan sonra bu, bu rivayetin isnadı da nedir? Sahihtir. İbn Hacer Rahimahullah diyor ki: "Fe zahiru enhum kanu yaqulun es selamü aleyke eyühen nebi" kiapil hitap fi hayati en nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Felamma matan nebi sallallahu aleyhi ve sellem terakül Anlaşılan diyor bu rivayetlerden zahir olan gözüken sahabeler peygamber aleyhissalatu vesselam hayattayken peygambere muhatap ifadesiyle kef es diye kullanırlardı. Ancak diyor vefat ettikten sonra Esselamu alen Nebi dediler. Fezekeruhu bilafzil gaybe esaru yakulun esselamu alen Nebi. O zaman bu sünnetini ne yapmamız lazım arkadaşlar? Bu şekilde tatbik etmemiz lazım. İkinci değinilmesi, değinilmesi gereken bir husus. Namazda salavat okurken Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme salat okumanın hükmünü de zikrettik geçen hafta. Kim zikredecek bize? Namazda Peygamber aleyhisselatü vesselama salat, <gülüyor> tafsil Kasım, önce, tafsil hemen farz deme. Abi, i̇lk teşehhütte sünnet. İlk sonra peygamber aleyhissalatu vesselam'a salavat getirmek sünnet. sünnet. Son teşehhütte farz, vacip. Hambeli'lerin bir görüşe göre, Hambeli mezhebinin bir görüşüne göre rokun. Ne demek rokun? Olmaz, mı, olmaz, mı, olmaz mı? Unutarak da terk etsen <gülüyor> unutarak da terk etsen namazın batıldır. Yani bilerek terk etmeyi geçtik. Unutarak terk etsem, namazın batıldır. Ve Hanbeli mezhebindeki bu görüşü alan birçok Necid uleması var. Muhammed İbni Abdullah'tan bu yana. Şeyh Sallallahu Aleyhi ve da Rahim'e hani geçen hafta naklettik ya, diyor Necid ulemasını peygamberi sevmemekle suçlayan insanlar diyor, insanlara hayret ederim diyor, acep ederim. Namazda peygamber aleyhissalatü vesselam'a getirmeyi terk eden adamın namazını sahih görmüyorlar, batıl görüyorlar. Ve bu adamlar Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine sarılmamakla, sünnetini sevmemekle, onu sevmemekle suçlanıyor. Yani aynı şekilde biz de bakın Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini, hadisini, hayatını didik didik edip, araştırıp, en derinine inip namaz hususunda Esselamu Aleyke mi, Esselamu Aleynebi mi diyeceğiz. İlim ehli bunu konuşmuş. Bunlarla uğraşıyoruz. Hangisi daha doğrudur diye ibadet konusunda çaba sarf ediyoruz ama işte aramıza gelen mesela bir arkadaş olduğu zaman bir kardeş olduğu zaman yeni birisi olduğu zaman diyorlar ki ya işte sen kimin yanına gittin muhabirenin yanına gitmişsin bak bunlar peygamberi sevmezler ha şefaatini de inkar ederler görüyor musunuz arkadaşlar ne kadar tezat bir dönemde tezat bir ortamda yaşıyoruz yani şimdi yani olduğumuz duruma bakın gayret ettiğimiz hususlara bakın işin neyle uğraşıyoruz? Allah'a yakınlaşmak adına ilim ehlinin bize sunmuş olduğu sünnetin en ayrı, en uç noktasına inmeye çalışıyoruz. Peygamber aleyhissalatü vesselamın sünnetinden hangisi daha doğru bir şekilde ta uyuyor diye gayret sahip ediyoruz. Bir de bakıyorsun ki arkandan insanlara çıkmışlar. Diyorlar bunlar peygamber peygamberi sevmiyorlar. İkinci husus salavat Getirirken Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a seyyidina ifadesini kullanma hatası. Birçok imam namaz kılarken duyuyorum. Salavat İbrahimiye'yi okurken diyor ki Allahümme salli ala Muhammed ve ala ala seyyidina Muhammed. Seyyidina lafzını zikrediyordu orada. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabeye öğretmiş olduğu salavat lafızlarının hiçbirinde ne yok? Seyyidina ifadesi yok. Seyyidina kelimesi yok. Efendimiz, evet. O Efendimiz mi? Efendimiz. İnsanlığın efendisi mi? İnsanlığın efendisi. Ama salavat getirirken böyle bu ifadeyi zikretmek bidat. Şeyh Muhammed Cemaluddin El-Kasimi var el-Dimeşki şamlı bir alim. 1200'lü yıllarda yaşamış bir alim yaklaşık olarak. O şöyle diyor. Diyor ki: "Lil ulama ihtilafun fi ziyadeti lafzı seyyidina fi's salati alennabi sallallahu aleyhi ve sellem." Peygamber vesselam'a salavat getirirken "seyyidina" ifadesini lafzını kullanma hususunda alimler diyor ihtilafa düşmüşler. و قد وقفت على سؤال رفعه ابن حجر الأسقلاني ابن حجر الأسقلاني sorulan soruya verdiği cevabı diyor buldum gördüm okudum fe ecaba anhu ve ajada diyor öyle bir cevap vermiş ki öyle güzel bir cevap vermiş ki diyor bu hakabi nasih al diyor oku hakabi <gülüyor> <Al diyor, oku>. nasih <gülüyor> al oku sana nasıyla naklediyorum idi mehli böyledir şey kalban diyor yani insanlarla tartışmayın sünneti beyan edin yolunuza devam edin Bazarı var yok adamla 3 saat mücadele edecek. Yok, Allah'ın dinine muhtaç değil. Su ila Hafiz İbn Hacır rahimehullah an sıfat salat ala en sallallahu aleyhi ve sellem fi's salati ev salat. Sorunun şeyi şu şöyle. İbn Hacır el-Asqalani al peygamber aleyhissalatu vesselam namazda ve namaz dışında salat getirirken bunun nasıl bir şekilde, hangi nitelikte, hangi sıfatta olması gerektiği hususunda soru soruldu. Sevâ enkuylâ bi vücûbiha ev bi ehli arasında biliyorsunuz ihtilaf var. Yani peygambere salavat getirmek her zikredildiğinde adı vacip midir, değil midir? Yoksa ömürde bir defa mı vaciptir, farzdır? Hal yuştaratu sallallahu aleyhi ve sellem bi Önemli olan sorudaki mesele şu. İbn Hacer'e sorulan soru. Seyyidina <Sessizlik> <Sessizlik> ifadesi kullanılır mı, kullanılmaz mı? Diyor ki İbn Hacer nam ittiba ol elfa sure Erca olan rivayetlerle sabit olmuş olan lafızları kullanmak doğru olandır en doğrusu budur bu Allahhu ta özellikle tava do an Minhu Sallallahu aleyhi ve sellem menbet ile entakkul ederek kullanmekir <imdansız> Ve la Aynen böyle diyor. Oraya atlamışız. Şöyle de ne denmez. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bazıları şöyle diyebilir diyor. Sahabeye salavatı öğretirken seyyidina ifadesini öğretmemiştir. Çünkü tevazu sahibi bir insan olduğu için mütevaziliğinden dolayı sahabeye bana efendiniz, efendimiz demeyin diye bazı hadislerde de var. Efendi Allah'tır. Diyor Aleyhisselatü Vesselam bir ayette. Seyyidu, Allah. Böyle denirse diyor bize şayet i̇bn Bakın yani Şeytan her çağda aynı çalışıyor yani. Aynı şekilde işliyor yani. Şimdi sen insanlara yani bunu deme namazda. Diyeceği cevap bu yani. Ne var ki kardeşim Efendimiz değil mi? Biraz ilmi, ilmi bilse der ki Peygamber Aleyhisselam vesselam mütevazıydı. Onun için öğretmedi insanlara. Yoksa bizim dememizde bir mahzul yok diyebilir. i̇bn Hacer diyor ki لَاَنَّا نَقُولُ Hayır diyor. Böyle bir şey denmez. لَوْ كَانَ ذَٰلِكَ رَاجِحًا لَجَاءَ عَنِ السَّحَابَةِ Bakın ilim ehli nasıl yaklaşıyor mesela? İbn-i Hacer diyor ki şayet bu. Peygamber tarafından öğretilmesi veya söylenmesi tercih olan bir husus olsaydı لَجَاءَ عَنِ السَّحَابَةِ ثُمَّ عَنِ الْتَابِعِينَ Sahabeden ve tabiinden böyle bir şeyler bize nakl olurdu. fi <gülüyor> نَقِفْ فِي شَيْءٍ مِنَ الْآثَارِ عَنْ اَحَدٍ مِنَ السَّحَابَةِ وَلَالْتَّابِعِين ne sahabeden, ne de tabiinden rivayet olan eserlerin hiçbirinde böyle bir hususu görmedik diyor. <gülüyor> Ennehu kâle zâlike mâ kestreti Onlardan salavatla alakalı birçok rivayet olmasına rağmen, nakiller yapılmış olmasına rağmen böyle bir şey yok. Zikredilmemiş. <gülüyor> Ve hâzâl İmam Şafii, u İbn Biz İbn-i e döndük, o da İmam Şafi'e dönüyor. Diyor ki, bakın diyor, a'lallâhu derecesi Allah Teala derecesini yükselsin. Ve o en çok sallallahu aleyhi ve sellem. Oki İbn Hacer diyor ki, o ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i tazim etme konusunda insanlar arasında en çok öne çıkanlardan bir tanesidir. Kâle fi hutbati kitâbihillezî Kitabının diyor girişinde, mukaddimesinde, ön sözünde Allahumme salli ala Muhammed demiştir diyor. Yani işte İmam Şafii bile Peygamberi tazim etme konusunda bilinen onunla şöhret yapmış bir alim. Öne çıkmış bir alim. O bile diyor kitabında ne yapmamış diyor. Allahu salli ala seyyidina dememiş. Ne demiş? Allahümme salli ala Muhammed demiş. O zaman bu hususta dikkat edeceğiz. Seyyidina kelimesini kullanmayacağız. Üçüncü bir husus. Salavat getirirken bazıları iki salat Salavatı birleştiriyor. Yani, Allah umma salli ala Muhammed ve ala Ali Muhammed kema salliyte ala İbrahima vela ala İbrahim. E ve ala Ali İbrahim i̇nneki jamidun mecid demiyor. Ve barik ala Muhammed ve alaالمuhammed diye ikinci salavata geçiriyor. Bu yanlış. Doğru olan rivayetlerde de geldiği üzere Allah umma salli ala Muhammed kema salliyte ala ve ala İbrahim inneki hamidun mecid. Allah barik ala Muhammed ve ala Ali muhammed kema barekte ala e ve ala Ali İbrahim. İnneki hamidun mecid. Ayrı ayrı bu şekilde ayırmak. Doğru olan bu. Bu şekilde ne yapılmalı? Peygamber aleyhissalatü vesselama salat getirilmeli. Evet. Hatırlarsanız zikrettik. Peygamber aleyhissalatü vesselama salat getirmenin namazdaki hükmünü. İlk teşahütte sünnet müstahap. Son teşahütte ise vacip farz olduğunu söyledik. Nebi Aleyhisselatü Vesselam kendisine sorulduğu zaman ''Keyfe nusalli aleyke ya Rasulallah'' diyor sahabeler. Sana nasıl salat getirelim ey Allah'ın Rasulü? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ki ''Kulû'' Deyin ''Allahumma salli ala Muhammed ve ala ala Muhammed kema salli teala İbrahim ve ala ala İbrahim inneke amidun medid. Allahumma barik ala Muhammedin ve ala ala Muhammed kema barik teala İbrahim ve ala ala İbrahim inneke amidun medid.'' Burada Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ne yapıyor? Emrediyor. Emir, sıygasızlar nedir arkadaşlar? Ne ifade eder? göreviyet farziyet ifade eder. Tabii bir rivayette şu lafız da var. Keyfe nusalli aleyke iz nahnu sallayna aleyke fi salatina. Namazdayken sana salavat getirdiğimiz zaman nasıl salat getiririz be Allah'ın Resulü diye sordukları zaman Aleyhisselam diyor ki "Kulu, böyle söyleyin." Bazıları Sadece Allahu salli ala Muhammed diyor. Acelesi de varsa veya nafile namazsa etteyya diyor ki Allahu salli ala Muhammed tamam salat getirdim. Diyor. Namazdan çıkıyor. Sağa sola selam veriyor. Namazdan çıkıyor. Bu da doğru değil arkadaşlar. Bu da doğru bir davranış değil. Salavatı tam zikriyle var, varit olan zikriyle ne yapacağız? Getireceğiz. Söyleyeceğiz. Nebi Aleyhisselatü Vesselam bu rivayette sahih bir adam görüyor. Namaz kılan bir adam görüyor. lem yahmidillah, الله ve لم يمجده ve لم يصلي على sallallahu aleyhi ve sellem. Namazda Allah'a hamd etmiyor. Allah'a sena etmiyor. Ve peygambere salavat getirmiyor. Yani. Son tahiyyatta bunları terk ediyor. فقال النبي sallallahu aleyhi <gülüyor> ve sellem. Nebi Aleyhisselatü Vesselam diyor ki accele هذا. Bu diyor adam acele etti hızlı davrandı. Zımma Nebi da nebiyyu sallallahu aleyhi ve sonra nebiyü aleyhisselam çağırıyor bu adamı getirin diye. Gel bakalım buraya. Ve diyor ki: "İza salla ahadukum felyebda bihamdi rabbihî ves Namazda teşehhütte buradan hadisin sıyakında bunu Allah'a hamd ile başla. Et-tahiyyâtü as ve's-salavât et Allah a hamd ediyorsun, senâ ediyorsun. Ve sallallahu aleyhi ve sellem. diyor, sonra ne yapsın? Peygambere salat getirsin. Buradaki de emir gibi. Bunlardan ne anlıyoruz bir arkadaşlar bu ifadeden? Namazda salat son teşehhütte nedir? Vaciptir, farzdır. Yani i̇lim ehlinden onu rükün olarak gören de var mı? Var. Bu e, hadisi Ebu Hatim sahihinde dedi diyor hakim dedi hakim deriyavat diyor ki hadisun sahihun ala şartı ı Bu hadis Müslimin şartına uygundur. Evet, Resulullah Aleyhissalatu vesselam'a salat getirmenin vacibiyetini, vücubiyetini, farz olduğunu söyleyen son teşehhüdde söyleyen ilim ehlinden kimler var? İmam Şafii Ve kendisinden iki rivayet var. İmam Ahmed bin Hanbel iki rivayetten birisinde son teşehhüdünü olarak görüyor. Vacip olarak, farz olarak görüyor. Evet. Namazda terk edilen sünnetlerden bir tanesi de arkadaşlar. Ve yapılan yanlışlardan bir tanesi. Bunu genelde şafi mezhebine bağlı olanlar, mensup olanlar, tabi olanlar diyelim daha çok yapıyor. Mesela sabah namazı gibi iki rekatlık namazlarda iki rekat sünnette namazda son otur, yani oturuşta, ki son oturuş selamdan önceki oturuşta ne yapıyor? Teverrük yapıyor. Nedir teverrük? Sağ ayağın dikilip sol ayağın içe doğru sokulup kalçanın üzerine oturmak. Bu bir yanlıştır. Niye? Çünkü teverrüğün yeri, sünnet olan yeri neresi? ikinci teşehhütte. ikinci teşehhütte yapılması. Teverrük, akşam namazı gibi, yatsı namazı gibi, öğlen namazı gibi namazların ikinci, son teşehhüdünde, son rakatta, son teşehhütte yapılır. Son cülüste yapılır. Veya da bazıları bunu terk ediyor. Teverrükü terk ediyor son teşehhütte, son oturuşta. O nedir? Sünnettir. Namazda tahiyatta biz ne diyoruz? Selam verirken ve ala ibadillahis salihin. Salih kullara diyoruz. Bu da önemli bir husus arkadaşlar. Kimdir o salih kimseler? Diyor ki İlim ehli ibadullahis salihin enne'ul qaimu bima yecibu aleyhi min huquqillahi ve huquqi ibadihi. Üzerine olan Allah'ın hakkını ve üzerinde olan kulların hakkını yerine getiren kimseler salih kimselerdir. Ve tefaavet tetafaftu ve bu salih kimselerin dereceleri makamları ne var? Değişir. Galet Tirmizi'l Hakim. Men erade en yahza bihaza's selam allazi yusallimu'l halku fi's sala. Çok önemli bir hususa değiniyor arkadaşlar. İnsanlığın, Müslümanların namazda bu vermiş oldukları selamdan diyor, nasibini, payını çokça almak isteyen bir insan diyor. Neye dikkat etsin? فَلْيَكُنْ عَبْدًا صَالِحًا Salih kul olmaya. وَاِلَّا حَرُمَ هَذَا الْفَضْلَ azim Eğer salih bir insan olmazsan diyor, bu fazileti ne abartın? Kaybedersin. Yani aslında salih insan öyle mükafatlara sahip olacak ki düşünebiliyor musun? Milyonlarca insan namaz kılıyor ve bunun doğası ona yöneltiliyor. Eğer o insan salihse, Namazdaki, Japonya'daki, Çin'deki, Medine'deki bir adam, o Ala Salihin dediği zaman, sen burada Türkiye'de salih bir olursan, sana böyle bir dua yapılmış oluyor. Yani onun için salih bir kul olmaya ne yapmalı insan? Dikkat etmeli. Terk edilen başka bir sünnet teşehhütte başlangıcından sonuna dek sebabe işaret parmağıyla ne yapmak? İşaret etmek. Bu da birçok insan tarafından terk edilen bir sünnet. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'dan bu konuda rivayetler var. Mesela Vâil İbn Huzur rivayeti var diyor ki Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a vaktim nasıl namaz kılıyordu? İşte tekbir aldı, Rafa rafa ellerini kaldırdı. Namazını vasf ediyor Aleyhisselatü vesselam'ın. Sonra diyor oturdu. En son oturuşundan bahsediyor. Summe rafa usbı'ahu. Sonra diyor parmağını ne yaptı. Dikti. Ve ra'aytuhu Ve gördüm ki diyor onu ne yapıyordu? Hareket ettiriyordu. Diğer bir rivayette ki bu da Abdullah İbnü Zübeyr rivayeti. Diyor ki kana Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ifa kâ'de fi's salah namazı oturduğunda namazda oturduğunda teşehhüd için ce'ale kademahu lisra beyne fakhidhihi ve saqihi sol ayağını dizinin altındaki ayağıyla yani baldırı arasına sokardı diyor. Az önce bahsettiğimiz teverruk oturuşundan Bahsediyorum. Ve vada'a yedahul yusra ala rükbetihil yusra Sağ elini, sol elini sola Ve vada'a yedahul yumna ala fakidihil yumna Sağ elini sağ dizinin üzerine koyardı. Ve eşara bi usbu'ihi Ve parmağıyla ne yapardı? İşaret ederdi. Abdullah i̇bn hareket lafzı yok arkadaşlar. Onun için ilim ehli bu konuda ihtilaf etmiş. Bu ihtilaf sa'ig bir ihtilaftır. Yani muhtemel bir ihtilaftır hareket ettirme hususunu, parmağı sallama hususunu şaz gören birçok ilim ehli var. Çünkü diyorlar ki, rivayet yapan ona yakın, 11'e yakın ravi, bu hareket ettirir lafzını yapmıyor? Zikretmiyor. İşaret ederdi lafzını zikrediyor. Aradan, aralarından bir tanesi çıkıp diyor ki, işaret eder ve hareket ettirirdi. Onun için hadis e bazıları hatta birçoğu diyor ki nedir? Bu hareket ettirme şazdır. Az önce şazın ne olduğunu daha önceki derslerde gördünüz. Şaz neydi? Şaz rivayet. Kim söyler? Sıka olan Allah, bir ravi. Bir ravi evet. Sıka olan bir ravinin kendinden sayıca daha çok olan ...yahut kendinden daha sıka olan bir raviye muhalefet etmesi, muhalefet ederek bir ziyade, bir fazlalık zikretmesi hususundaki lafızlara biz ne diyoruz? Şaz. Yani ravi sıka Ne demek sıkı? Hadisi sahih. Ar aranılan şartların hepsini var. Ama ne yaptı? Kendisi gibi birçok sıkaya muhalefet etti. Yani onların on tanesi, on biri böyle bir şey zikretmemiş, aynı zincir, aynı senet geliyor... Bu, bu bir tanesi çıkmış diyor ki hareket ettirirdi. Bundan dolayı ilim ehlinden bir kısmı diyor ki bu hareket ettirirdi lafzı nedir? Şazdır. Bazıları da diyor ki hayır aslen diyor bu ikisi hareket ettirirdi ile işaret ederdi arasında bir tenakuz yoktur. Diyerek hareket ettirilmesinin de sünnet olduğunu söylüyor. Yani kim böyle ilmi usul kaidelere göre olaya yaklaşır Parmak hareket ettirmeyi sünnet görür onla onunla amel ederse sünneti yapmış olur. Kim bu ilmi usulü kaydelerle yaklaşır, sadece parmağını işaret etmiş olursa o da sünnetle amel etmiş olur. Çünkü buradaki ihtilaf gördüğünüz üzere ihtilafın yani caiz olduğu bir ihtilaf. Tek bir görüşün tam anlamıyla bu manada ortada ayan beyan durduğu bir ihtilaf değil. Her iki taraf da ne yapılabilir? Yorumlanabilir. Bunun için insanların arasında fitneye sebep olacak, ihtilafa sebep olacak, ayrılığa sebep olacak bir husus değil. Bu sünnetin tatbiki. Ama maalesef yani bu sünneti birçok insanın hareket ettirme ya da işaret ettirme sünnetini terk ettiğini görüyoruz. Yani ya vatandaşın çoğu eşhedü en la derken kaldırıyor ilah derken indiriyor. Yahut onu yakalayamam diye korktuğu için işte la da derken illallah da kaldırırım. Yanlış bir şey olur. Parmağı kaldırdım, indirdim diye. Tamamen terk edip ellerini dümdüz namaz kılan insanlar var. Bu da yani bu da bir hatadır. Bazı fukaha kitabını da zikretmiş olsa da bu parmağın la derken kaldırılıp illallah derken indirilmesi gerektiğini. Ancak sünnette Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın mutlak olarak teşehhütte parmağını kaldırdığı ne var? Sabit. Bu şekilde rivayet var. Hatta bazıları yani mezhep taassubunun arkadaşlar kötülüğünü zararını görüyorsunuz. Yani haddi aşmış, aşırı gitmiş, namazın batıl olacağını söylüyor parmak sallamanın. Çünkü diyor, üç hareketten fazla olduğu için ne yapar? Namazı bozar. Ya böyle bir şey yok yani. Peygamber Aleyhisselatü rivayet gelmiş. İlim ehli bu konuda konuşmuş. Yani sanki bulunmuş olduğu, bağlanmış olduğu mezhep Nas yani Kur'an ona göre ölçüyor. Halbuki sünnette bu var. Evet. Selamla ilgili arkadaşlar, selamda sünnet olan fazla uzatmamak ve elleri sallamamak. Bazılarını ben görüyorum, böyle adam ellerini sallıyor böyle, parmaklarını, ellerini sallıyor böyle yapıyor. ve Selam sahabelere diyor niye diyor böyle yapıyorsunuz? sizlere diyor niye başı boş gezen hırçın atların diyor kuyrukları gibi sallarken görmeyeyim diyor. Niye böyle görüyorum? Yani atın kuyruğuna sallanır. Bazıları böyle ellerini sallıyor namazı. Hala öyle yapan insanlar var. Alışkanlıktır. Eskiden cahiliyede yani selam verdiklerini zannediyorlar. Esselamu aleyküm ve rahmetullah, rahmetullah. Ama şimdiki insanlar neden selam veriyor? Gerçekten selam verdiklerine mi inanıyorlar yine böyle? Ellerini hareket ettiriyorlar. Onu bilmeyiz ama bunun Neyi edildiğini Peygamber Aleyhisselam'dan selamdan biliyoruz. İbn-i Rahimahullah'a yani selamla alakalı bir soru soruluyor. Bu bizim memlekette yok ama yani neyin sünnet, neyin bidat olduğunu anlam açısından önemli. Şeyhülislam İbn Teymiye'ye bir adam diyor. Şeyhülislam İbn Teymiye'ye şu soru soruldu. An raculin iza selleme an yeminihi yekulu esselamu aleykum ve rahmetullahi eseluke elfevze bil cennâ. Sağ selam verdiğinde esselamu aleykum ve rahmetullahi أَسْأَلُكَ اللّٰهُمَّ Selam verip, Allah'ım senden cenneti istiyorum. Sağda, senden cenneti istiyorum. وَعَنْ شِمَعْدِينَ Sola selam verdiğinde, أَسْسَلَامُ aleykum أَسْأَلُكَ النَّجَاتَ مِنَ Ve ateşten kurtulmayı senden istiyorum. Diyen bir adam hakkındaki yaptığı bu fiil, fiil soruldu. Şeyh Hulusi M. Şimdi, yani... <gülüyor> Bidat öyle bir şey ki arkadaşlar, bugün bizim memlekette bidatleri Hasan görerek, dindenmiş gibi yapıp işleyen, hayatına tatbik eden, uygulayan, kendisine, bak kardeşim, Allah'ın Resulü'nün getirmiş olduğu, bizlere tebliğ etmiş olduğu dinde böyle bir şey yok. Bunu yapma dediğin zaman, ne zararı var kardeşim, biz burada kötü bir şey yapmıyoruz ki, Allah'a diye cevap veren insanlara dahi bu soruyu sorsan, Derler ki ya yani veya camide bugün herhangi bir camide imam çıksın. Esselamu aleykum ve rahmetullah eselükel jenne esselamu aleykum ve rahmetullah eselükel necate minen neredesin? Cemaat aya kalkar. Değil mi? Derler ki ya, ya hoca sen ne yapıyorsun? Yani selamdan sonra bir şeyler diyorsun da biz yani böyle bir şey görmedik. Dinde olmayan bir şey yapıyorsun diye inkar ederler. Niye? Çünkü alışık olmadıkları bir şey. Bundan önce görmedikleri bir şey. İşte bidatlar böyle arkadaşlar. Ama biraz ısrarcı davransın. Birkaç caminin imamı. İnanın arkadaşlar. Kanser hücrelerinin vücutta yayılmasından daha hızlı bir şekilde memlekete yayılır gider. Bir de bakmışsın ki. Camiye gelip küçükten gelip gören. Onunla büyüyen insanların dininden olmuş bu amel. İşte her bidata bu şekilde yaklaşın arkadaşlar. Ve her bidatı yapan insan aslında şöyle bir düşünsün. Yani bidatler o kadar tehlikeli ki toplum içinde ihtisas edildiği zaman, ortaya atılıp çıkarıldığı zaman yapılmaya devam edildiği zaman çocuk onunla büyüyor. Yaşlı onunla kabire geliyor. Ne oluyor? Bu dinler olmuş oluyor. Şimdi insanlara diyorsun ki ya yani bakın sünnet olan farzdan sonra insanın oturup tek başına ne yapması? Tespih çekmesi. Böyle cemaatle, koro halinde başa bir tane şef koyup müezzinin Sizlere tespit çektirmesinin sünnette hiçbir yeri yok. Dediğin zaman, ya diyorlar ki bu bir disiplindir. Atalarımızın getirmiş olduğu güzel bir disiplindir. Daha önceden insanlar işte tamam evet doğru sünnet bu ama tespit çekmeden çıkıyormuş. Onları camide tutmak adına böyle hep beraber yapıyoruz diye böyle farklı farklı farklı şeyler söylüyorlar. İşte bu mesele de aynı arkadaşlar. Mesela bu örneği o insana söyle. Belki yok ya Olmaz. Selamla, selamla birlikte böyle dua olmaz yani. Bunu görmedik çünkü. Peygamber yapmamıştır. E senin yaptığın bunu da cemaatle tesbihi de peygamber yapmamış. Ashabı yapmamış. Niye yapıyorsun? Hatta inkar etmişler. Ha bu başka. Çünkü niye? Bu artık dinlen oldu. Niye dinlen oldu? Çünkü ben çocuk, çocukken gözümü açtığımda ben bunu böyle gördüm camide. Babamdan böyle öğrendim. Camide mühürün olmadığı zaman bana yaptırdılar. Şimdi ben bunu nasıl hayatımdan çıkarayım? Değil mi? Yani söyleyeceği cevabın içinde ne var? Söyleyeceği cevabın içinde bunlar olacak arkadaşlar. Bunlar var olacak. Bunun dili de söylemese lisan-ı hali bunu söyleyecek. Bakın Şeyhülislam İslam İbn-i diyor. Fe acara Elhamdülillah Naam yukrahu hâza li'en hâza bid'ah Evet bu kerih bir şeydir. Çünkü bid'attir. Fe inne hâza lem Bakın cevaba bakın fakat bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yapmadı. Çünkü bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yapmadı, bitti. Artık da atanı, ananı, babanı, dedeni işin içine katmaya gerek yok. Bu Allah'ın dini, babanın, atanın dini değil. Öyle değil mi? Ve lstahabbahu ahadun minel ulama. Tanıdan bilinen alimlerden hiçbirisi bunu yapmadı, müstahap olarak görmedi, sünnetten saymadı. وَهَذَا اِحْدَاثُ دُعَاءٍ فِي salat فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ Namazda böyle bir şey yapmak, yerinde olmayan bir duayı ihdas etmek, ortaya çıkarmak, bidat çıkarmaktır. Şimdi inanın arkadaşlar, şu Şeyhülislam İslam İbn-i rahimahullah'a sorulan soru da geçen, bu keyfiyet. Toplum içinde yapılmış olsaydı şu anda memlekette, inanın bununla ilgili... Biz inkar etmiş olduğumuz zaman Şeyh Hulsam İmteymiye'nin bu fetvasını insanlar okumuş olduğu zaman topak tutulacaktık. Bunlar cahil denilecekti bizler hakkında. Bunlar işte namaz, es-salah duadır. Namazın manası duadır. E biz de dua ediyoruz, namazda başka bir şey yapmıyoruz gibi neler arayacaklardı buna? Deliller arayacaklardı. Değil mi? Öyle de deliller bulurlardı ki. Çünkü niye? Önce bir şeye inanıyorlar sonra onun için ne yapıyorlar? Bilmiyorum. Delil arıyorlar. Bunu da to yaşadıkları toplumda böyle bir şey buldular. Öyle alimler, öyle hocalar bulacaklardı ki kendilerine. Bununla ilgili kitaplar, ansiklopediler bile kalem alıp telif edeceklerdi. Ya yani bu örneğin üzerinde niye duruyorum? Buradan hareketle, buradan hareket ederek toplumdaki diğer bidatlerin ne yapın? Tartın, ölçün işte. Toplum alışmadığı görmediği şeyleri ne yapıyor? İnkar ediyor. Ama alıp görüştü, gör görüp alıştıysa, aşinalık kazandıysa artık tamam onu onun dininden çıkarman imkansız gibi bir şey. Alışmış. Evet. Sorun cevabı bu şekilde devam ediyor. Bu Bunu... Sorunun tafsiline Mecmu al 22. cildinin 492. sayfasından ne yapabilirsiniz? Bakabilirsiniz. Evet. Bazı yapılan hatalarla alakalı değineceğimiz hususlar bunlar. Şimdi daha çok cemaatle kılınan namazlarda, namaza kamet getirirken yapılan mescidin içinde, caminin içinde yapılan hatalara değineceğiz. Öncelikle bilmemiz gerekiyor ki ezan meselesiyle alakalı olarak ezan arkadaşlar farz-ı kifayedir. Farzdır yani. Hatta bir topluluk ezan okumayı terk ederse ne yapılır? Onlara savaş açılır. Nebi Aleyhisselatü Vesselam böyle emrediyor. Onun için namazın hükmü farzdır. Ezanın. İlim ehli arasında bununla ilgili bir ihtilaf var. Fıkıh kitaplarında belki görürsünüz. Hanefi mezhebi, ezan hakkında, bahsinde bunun sünneti müekkede olduğunu söylüyor. Ancak buradaki yani Hanefi mezhebi ile diğer Şafii mezhebinin, Hanbeli mezhebinin arasındaki Pardon, Hanefi mezhebiyle Şafilerde de buna yakın bir kabil var. Sünnet-i müekkede olduğuyla alakalı. Maliki ve Hanbeliler ise farz ayın görüyor. Bunun arasındaki ihtilafın lafzi olduğunu söylüyor İlim yani. Çünkü Şafiler ve Hanefiler de aslında diyorlar ki bu namazı ezanın terkinde kişine var günah girer. Yani orada sanki sünnetle ne ifade ediyorlar? Farzı ifade ediyorlar. Yani kitaplarına baktığınız zaman diyorlar ki Terk eden, ezanı terk eden topluluk ne haber Toptan günaha girer. Sünnetin terkinde böyle bir şey söz konusu değil. Farzın terkinde böyle bir husus söz konusu. O halde ezan farzdır. Hatta i̇bn Abdülber diyor ki La alemu ihtilafen fi vücubil ezan cümleten ala ehlil mısır Şehir halkına Şehir halkına ezanın vacip olduğu hususunda diyor. İktirafın olduğunu bilmiyorum. لِأَنَّ الْأَذَانَ هُوَ الْعَلَامَةُ الدَّالَ الْمُفَرِّقَ بَيْنَ دَارِ الْاِسْلَامِ وَدَارِ الْكُفْرِ Dâri'l-İslam, İslam topraklarıyla İslam olmayan küfür toprakları arasındaki diyor alameti farikalardan bir tanesi de diyor ezandır. Önemli bir husus. Evet. Evet. Yine ezanla ilgili bir bidata değineceğim. Az önce selam hususunda değindiğim bidata benzer bir bidat. Hamdolsun bizim memlekenizde gelmemiş. Aşağıda Antakya'da Hatay sınırında kalmış. Yani Suriye'den buraya geçmemiş. Ürdün'de var, Filistin'de var, Suriye'de var. Lübnan'da da var diye duydum. O topraklarda böyle Şam bölgesinde bu bidat yayılmış... Artık sınırda çizgi çekilince mi kaldı? Yoksa hiç mi gelmedi? Bilmiyoruz neden gelmedi. O da arkadaşlar imam ya da müezzin ezanı bitirdikten sonra ezanı bitirdikten sonra müezzinin Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme sesli bir şekilde salavat getirme vidatı. Geldi mi memleket. Var mı el durumda? O şeydir. Eski camilerde var o. Namazdan önce salat getiriyorlar. Bilmiyorum. El arkadaşlara sorarız. Ama genel manada duydunuz mu böyle bir şey Türkiye'de? Türkiye sanırlar şimdi. Yani imam ezanı bitiriyor. La ilahe illallah. Ezan bitti. Normalde ne yapıyor? Mikrofonun düğmesine basıyor. Ezan bitti. Yiniyor şeyden aşağıda. Odaya gidiyor. Ama ne yapıyor o bahsettiğimiz ülkelerde? Es tu Mustafa diye Peygamber aleyhissalatü vesselama salat getiriyor. Sesli bir şekilde. Ezandanmış gibi. Şimdi bakın herkes Allah Allah diyor. Yani <gülüyor> O da neymiş böyle falan. İnanın memlekette birisi bunu soksun getirsin. Az önce söylediğimiz şeyin aynısını burada söylüyoruz yani. Çocuklar bunu sokaktan insanlar bunu duymaya başlasın. Şöyle üzerinden 20-30 sene geçsin. Sonra tevhidi bilen, sünneti bilen, bidatın tehlikesini bilen bir insanda bir namaz vakti, öğlen vakti camiye gidip bir ezan okusun ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a sesli bir şekilde salavat getirmesin ezanın peşinden. Taşlarlar adamı. Derler ya bir daha ezan okuyalım. Ne oldu çünkü? Ezanı okuyamadı bu adam derler. Şimdi aynısı bugün Şam'da var. Bir köye gitmiştim. Bana dediler ezan oku. Hatırlıyorum tam böyle Halep sınırında. Halep'te şey sınırında. Türkiye sınırında. Köy Türkmenköyü. Dedim ezan okurum da yani. Ezan'dan sonra bu salat olmaz dedim yani. Okuyamayız ben. Dediler ya sen şey yap. Oku ben okuyamam. Ondan sonra ezanı okudum. Ben salavatı okumadım tabii. Tabii köyde sıkıntı olmadı hamdolsun yani. Çünkü salavat getirme şeyleri de aynı. Yani, lafızları da farklı bir lafız. Ama sanki ben onu okumadım diye bir eksiklik hissedildi yani orada. Misafiriz gelmişiz. Böyle insanların yani bakışlarında şeyinde ne oldu? Bir tepki Bilmiyorum. oldu yani. İşte bu da bir dert arkadaşlar, bu da bir bidat. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam salavat getirecek olan kimler? Müezzini duyanlar. Hatta ilim henüz ihtilaf etmiş. Ezan okuyan müezzin salavat getirir mi getirmez mi? Çünkü ne bir Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, "İza semiğtümü müezzin, Müezzini duyduğunuzda da ezan okurken, fakülü müslime ayaklulu, onun söylediğini aynısını söyleyin, tekrarlayın müezzini." Sınma sallo Sonra da bana salat edin, salavat getirin. Şimdi kitap diyor ki ilmehle dinleyenlere, müezzin dinleyenlere yani müezzin bile kapsamaz bu kitap. Yani müezzin bile salavat getirmez. Zira diyor müezzinin salavat getireceğini söylemiş olursak müezzin kendi duyduğu, kendi okuduğuna da cevap vermesi lazım. Yani Hadis diyor ki. Müezzine duyduğunuz zaman ezan okurken onun söylediğinin aynısını söyleyin. Şimdi eğer aynı hadisin devamında diyor ki salavat getirin. Sonra da bana salat edin, salavat getirin. Eğer müezzinin de salavat getirmesi gerektiğini ya da getirmesinin sünnet olduğunu söylersek diyor ilim ehlinden bazıları müezzinin kendi okuduğu ezana da bir daha cevap vermesi gerektiğini de söylememiz lazım olur. Çünkü hadis aynı hadis. Yani müezzin Allahu ekber Allahu ekber. Duydu değil mi? Ne yapacak? Sen de cevap vermeyecek. Böyle bunu söyleyen de yok. Bundan dolayı müezzinin ezandan sonrası kendi ezan okuyan kimse olarak salat getirilmesini sünnetten görmeyen alimler var. Sünnet olarak gören alimler ise bu şekilde sesli bir şekilde okunmasını zaten sünnet görmüyorlar. Ama deminden dedi ki ya şimdi gidin Şambol bölgesine. Oo size ne deliller zikreder. Bak işte. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam demiyor mu? Ezan bittikten sonra bana salavat getirin. Allah'ın de salavat getiriyor. Ne zararı var kardeşim bunun? Kötü bir şey mi yapıyor? Diye insanların, hocaların, alim kisvesine bölünmüş insanların kürsülerde, minberlerde vahhabilere Selefilere böyle reddiyeler verdiğini duyduk, çok duyduk biz. Kitaplar kalem aldıklarını çok gördük. Yani dinden olmayan bir şeyi dine tıkıştırma, sokuşturma adına bütün elinden gelen çabaları gayretleri sarf ettiklerini gördük. Niye? Çünkü öyle görmüş adam. Orada büyümüş. O topraklarda doğmuş. Gözünü orada açmış. Camiye gitmiş. Görmüş bunları bu şekilde. Allah'ın dininden olduğunu da inanmış, itikad etmiş. Bunu savunuyor sonuna kadar. Bunu inkar edenleri de aşırılıkla itham ediyor. Müslümanlar arasında fitne sokmakla, ayrılık çıkarmakla ikan ediyor. Halbuki ayrılık çıkaran kim? Asıl, asıldan kopan. Kim? Kendisi. Yani şayet o sünnette sınırlı kalmış olsaydı, sünnetle yetinmiş olsaydı bu ayrılık çıkar mıydı? Çıkmazdı. Aynı Türkiye'de, bizim memleketimizde. Yani i̇nsanlar bugün yapmış olduğu biletleri yapmayı bırakıp aslı olan Kur'an ve sünnete dönmüş olsalardı ayrılık çıkar mıydı bu konuşmalar, bu fitneler çıkar mıydı? Çıkmazdı. Demek ki fitneyi çıkaran kim? Sünnete çağıran, sünnetin uygulanmasını söyleyenler değil. Kimler? Sünnetten. Ayrılıp kopanlar, ondan olmayanı ona katanlar. Ezanla alakalı başka bir hata arkadaşlar. Özellikle bizim memlekette okuyorlar bunu. Allahu Ekber, Allahu Ekber diye ekber kelimesinin ref olması lazım de haber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Arapçadaki gramer kuralları bunu gerektiriyor. Onun için kamet getiren bazı arkadaşlar bu hataya düşüyor. Onu görüyorum. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Böyle kamet getiriyor. Yanlış. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Ra'nın harekesi damme. Kullanmak istemiyorum ama ötre. çıkar ötre diyor ona. Damme, ötre. Ezanda yapılan başka bir husus arkadaşlar, maalesef memlekette o da yayıldı birçok ilde. Merkezi ezan. Denen bir şey çıkardılar ama hamdolsun şimdiki Diyanet Başkanı yani olayın sanatsal boyutundan böyle e, bakarak dedi ki ya bu hoş durmuyor yani. O ezan cümlesinin olması lazım. Bir bakıma da doğru yani. Şiar olarak. Nişane olarak ezan böyle her müezinin okuması o müezinin o sahabe nail olması o camiden o sesin yükselmesi lazım. Yani İslam'ın şiarı alameti bu. Tek bir yerden merkezi olarak böyle bir şeyin yapılması hoş değil. Nebi Aleyhisselam diyor ki Bukhari'nin rivayetinde "İza hadaratis salah namaz namaz vakti geldiğinde falyuezzin lekum ahadukum sizden birisi içinizden birisi siz, size ne yapsın ezan okusun." Yani adam Tekirdağ'da merkezde 20 kilometre 15 kilometre dışarıda merkezde okunan ezanı dinliyoruz camideki camada. Bizden değil ki bu adam. Bizim içimizden değil ki. Aleyhisselatü Vesselam. İçimizden birisi diyor. Oradan ne yapsın birisi? hadis mana bu. Size diyor ezan okusun. Ve mukum ummukum okum. En büyüğünüz şey, size ne yapsın? İmamlık yapsın. Bazı ülkelerde yine o sınırda kalmış Suriye'de mesela bunu çok gördük. Camilerde ezanı neyle okuyorlar biliyor musunuz? Kasetten. Kaseti çekmişler ezanı. Müezzin geliyor. Odayı açıyor. Kapıyı. teybe basıyor. Eski bir teyip. O zamanlar tabii daha böyle MP3'lerin teknolojinin 96'lardan 97'lerden 98'lerden bahsediyorum. Çok yaygın olmadı hemen hemen. Herkesin sahip olmadığı bir dönemde. Şimdi adam geliyor, ezana basıyor düğmeye. Kaset okuyor ezanı. Bir gün Abdüstemet okuyor ezanı. Bir gün okuyor. Bazen kasetin, kaset bitiyor. İmam kapatmayı unutuyor. Ezanı şarkı kasetinde çekmişler. Şarkı okuyor. Biz bunları gördük arkadaşlar. <gülüyor> duyduk yani. Böyle garabı. Böyle komiklikler Allah'ın dininde. insanların böyle yaptıkları bilatleri yani duyduğumuzu anlatmıyoruz. Gördüğümüzü anlatıyoruz. Işte, maalesef. Şarkı kasetini Çekmişler ezanı. İmam müezzin koştura koştura geliyor. Odayı açıyor. Düğmeye basıyor. Ezan okunuyor. Dalıyor. Bir bakmış. şarkı çalıyor arkasından. Veya Kur'an kasetine çekmiş. Ezan bitiyor. Kur'an okuyor arkasından. Ve inkar edenlere de diyor ki ne var kardeşim? Yani ezan vaktin girdiğini şey yapmak. ilan etmek. Yani delil aradıktan sonra bidatlere ne yapılır? Yani bulunur derken nasıl bulunur? Uydurur. Anze velev tağrat diye bir Araplarda bir atasözü var. Bunu ben Araplara da çok söylerim. İki arkadaş, ikisi de inatçı. Tartışıyorlar diyorlar ki ileride şu karartı bir şey var oradaki diyorlar. Böyle siyah bir şey var. Uzaktan görüyorlar. Bir tanesi diyor ki bu diyor keçi. Bak diyor görmüyor musun diyor keçi diyor. Tanesi diyor ki, hayır diyor, abi diyor, karga bu diyor. Keçi karga, keçi karga. Kavga edecekler, boğuşacaklar. birbirlerine girecekler. Yaklaş, tam yanına yaklaşıyorlar böyle tabii, bir hareket o, o, o şeye doğru hareket ederken, bir de bakıyorlar ki, o yerden kalkıp uçuyor. Keçi diyor, keçi diyen diyor ki diyor, anza walaw tarat Uçsa bile keçidir kardeşim diyor. <gülüyor> Şimdi Araplara böyle bir atasöz var. Baktın adam çok şey yapıyor diyorsun ki anza walaw tarat. Şey, Albani Rahim. Allah bunu çok kullanır. Sesli kasetlerinde. Uçsa da keçi. Böyleler yani. Bizde de diyorlar ya Nuh dedi. Nuh Öyle diyor ya. peygamber de yani. Adam anlatıyorsun ya kardeşim böyle böyle. Yok. Evet bu da yani Bunları belki bizim topraklarda yok ama yani dedik ya bu globalleşen küreselleşen bir dünyada yaşıyoruz. Her an her an her şey ne yapılabilir? Bir yerden bir yere aktarılabilir. Yani adam yazın gider bir görevli. Şama, Suriye'ye. Ya ne kadar güzel. Bak adamlar kasetten Kabe, okuyorlar. Kabe, Kabe ezanı dinliyorlar. Biz de bunu yapalım. Gelir köyünde, memleketinde. Uygular yani. Bu, bu şeyler. Yani uzak değil. Niye uzak değil? Çünkü insanların usul, esas, menhec bunlar yok. Dinin nasıl anlaşılması gerektiği yok. Evet. Evet. Tabi, İbnül Cevzi, rahimahullah, İbnül Cevzi, talbi su iblis adlı bir kitab var onun, şeytanın hileleri. Türkçe'ye de tercüme edildi. Onu okuyun. Yani yaklaşık olarak hicri 500 küsür, altı, yüzyılda yaşamış bir adam. Yani bundan yaklaşık olarak 800 yıl önce yaşamış bir kişi. 850-900 yıl önce. Diyor ki o da, o da çekmiş, yani bu, bu tarz şeylerden. Ne diyor bakın. Fakat ra'ayn men yakumu bil leyli katiran alel minara. Diyor geceleri diyor minareye çıkan. Feya'izu ve yuzekiru orada insanlara vaz veren. insanlara öğüt veren. Ve yakra suretan minel Kur'an. Orada diyor Kur'an okuyan. Bi savtin murtafi yuksek sesle insanlar gördük diyor. Feyemna'un nase min neumih. Diyor insanları diyor uykusunda rahatsız eden. Ve O vakitte diyor, gece teheccüd kılanlara teşviş yapan, namazdayken onları sesiyle kafalarını, akıllarını karıştıran. Öyle insanlar gördük ki diyor. diyor Bunların hepsi münker, dinden olmayan şeylerdir. Bunu ben de gördüm. Şama ilk gittim, misafir olduk. İlk gecemiz bir arkadaşın evinde. Ezan bitti ama şey bitmiyor. Minareden ses kesilmedi yani o akşam. Neyse artık. Kur'an okuyorlar, vaaz veriyorlar. Dedik bu nedir böyle ya? Niye? Çünkü yani dinin sınırlarını çizmezsen sünneti olan mutabaat, sünnete olan uygunluğu şart koşmazsan amelde her önüne gelen naber bir şey yapar. Evet. Başka bir terk edilen sünnet ezanla ilgili arkadaşlar. Ezanın kapalı odalarda okunması. Yani ezanın, insan müezzinin ezan okurken insanlar tarafından gö, gö, görülmesi lazım arkadaşlar. Yani, minareye çıkacak müezzin. Velev ki mikrofonla okusun. Yani vatandaş sokaktan geçerken görecek yani. Bu adam bir yere çağırıyor. Bir nida, bir sesleniş. Yani bu da terk edilmiş bir sünnet, maalesef. Ezan okurken yanlış yapılan ve terk edilen bir sünnette arkadaşlar mikrofon adamın önünde ezan Hayal al salav hayy al felah, buna hayy al teyin deniyor. Haydi namaza haydi felaha derken sünnette olan ne? Başın çevrilmesi. Vücudun değil. Yani hayy al Baş dönecek. Vücut değil. Vücuduyla dönenler var. Bir de hiç dönmeyenler var. Mikrofondan çünkü ayrılırsa ses ne yapmayacak? Gitmeyecek. Bu sünnette bu şekilde ne yapılıyor? Terk edilmiş. Oluyor. Ezanda arkadaşlar yapılan bir bidat. Bir hata. İmam Eşhedü anne Muhammeden Resulullah dediğinde birçok yaşlı amcayı da camide. Şöyle ellerini, öp, baş parmaklarını öpüp ne yapıyorlar? Şöyle gözlerine sürüyorlar. Böyle sürüyorlar. böyle. Bunun anlamı ne? Şimdi söyledi onu. Diyor ki bunu kim zikrediyor? Ebu'l-Abbas, Ahmet ibn-i Ebi Bekir, el-Raddat, el-Yemani el Tabunda Mudibat el-Rahme ve Azaim el kimden zikrediyor bunu? birçok çok meçhul kişiden, yani senette birçok meçhul bilim yapan insanlar var. Hıdır al-Eslamdan zikrediyor bile. İşin garabeti doğu. Diyor ki, "Men qal hina yismagu al-azin." Kim diyor "al-azin"? "Ashhadu anna Muhammad Rasulullah" derken duyar da. Merhaba bi, bi, habib, bi habibi ve kurratu ayni Muhammed bin Abdullah derse. Yani, merhaba gözümün nuru habibim sevgilim dostum Muhammed Mustafa deyip diyor ve yukabbilu ibhamayhi sonra da iki baş parmağını öper ve ya'aluhu ve ala aynayhi gözüne koyarsa e lem yarmud abadan gözlerinde diyor hiçbir zaman ne olmaz çapak olmaz göz yani kirpik hastalığı olmaz. قال <gülüyor> السخاوي İmam Sakhavi diyor ki بعد ايراد هذا الحديث فاخر ا و اخر نحوه buna benzer başka hadis de zikredip diyor ki ولا يصح في المرفوع من كل هذا شيء ve hususta bu konuda Peygamber Aleyhissalatu vesselamdan merfu olarak ondan rivayet olunan sahih bir eser, sahih bir hadis, sahih bir hadis yoktur diyor. Evet. Başka bir hataya değinelim ezanla alakalı. O da nedir arkadaşlar? Bizim memlekette de var o. Şimdi imam en son ezan da ne yapıyor? İmam, Allahu Ekber, Allahu Ekber diye bitirirken ezanı bizim cami cemaati ne yapıyor hemen? La ilahe illallah. <gülüyor> yani müezzinden önce ne yapıyor? La ilahe illallah diyorlar. Bu da bir hata arkadaşlar. Doğru olan ne? Demin de hadise okuduk. Onun dediğinin aynısını değin diyor. O demeden ne yapmayacaksın? Demeyeceksin. Sen burada bir fazileti kaçırıyorsun. Hatta Avam arasında şey dinliyor. Yani iki şeyde diyor ya da üç şeyde hırsızlık mı yapmak caizdir? Acele etmek mi caizdir? Böyle bir şey. Bir tane size diyor ne diyorlar? İşte bu. İmam Allahu Ekber, Allahu Ekber dediği zaman La ilahe illallah. Ne yapıyorsun? Onun ağzından onu alıyorsun, kapıyorsun. Diğeri neydi? Hatırlayanınız var mı? Şu an aklımıza gelmedi. Evet. Yine sünnet olan arkadaşlar ezanda Hayy salat dediği zaman müezzinin اَيَّ عَلَى السَّلَاةِ Onunla beraber deyip ondan sonra لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا الْفَلَاحِ dediği zaman yine اَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ deyip لَا حَوْلَ إِلَّا بِاللّٰهِ demeli. Ezan duasıyla alakalı arkadaşlar toplumda maalesef rivayette zikredilmeyen bazı lafızlar var. Hadise sonradan eklenmiş. Mesela وَالدَّرَجَةَ الرَّف Ezan-ı Resulü okulken nasıl okuyor? Allahümme Rabb'e hâzî da'vâti'l-tâmeh ve s-salâti'l-kâimeh âti Muhammedenel-vesîlete ve d darecetel ve derece darecetel rafîate ve d darecetel lafızlar yok arkadaşlar sünnette. Ama şimdi bakın geldi. Örneği geldi. Deminden Selam'da zikrettik ya. Selam'da Esselamu aleykum ve rahmetullâh Esselüke Allahümme'l-Cennâ Demek Nedir diye sorun cemaate. Müezzine. Olmaz. Peki ve deracetel refi'a. O olur. Niye olur? Çünkü böyle gördük. Diyor ki i̇bn Hacer rahimahullah. Ve leyse fî şeyin min turqihi zikru ve deracetel refi'a. Ezan duasının diyor. Hiçbir tarikinde, rivayetinde ve deracetel refi'a lafzı yoktur. Bunu i̇bn Hacer diyor arkadaşlar. Muhammed i̇bn Abdullah demiyor. Yani bazıları var ki öyle i̇bn Teymiye, Muhammed İbn-i Abdül i̇bn Hacer hadis alimli. Hadis. Bazıları Ya Erhamer Rahimin diyor. Bu da hadisin lafzında olmayan ziyadedir. Ezanla alakalı değineceğimiz hususlar bunlar. Ee, i̇nşallah önümüzdeki hafta mescide gidiş Mescidin içindeki yapılan hatalara değineceğiz. Subhanakallâhüm ve hamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfurullah ve tubbilek. Sorular var mı konuyla alakalı? Alalım. Neyse. Önce konuyla alakalı, namazla alakalı sorusu olan arkadaşların sorularını alalım. Ondan sonra geçelim. Var mı arkadaşlar? Bu selamda sana yani sorabilirken gülüş şeklinde ne kadar olacak? Böyle az, çok, çok... Yanağının yanına gözükecek kadar diyor yani. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Yani arkadan bakan yanağının yanına görecek. Evet. Hocam, evet Şakir. Türkiye'de akşam namazı acele okunur. Evet. Yani bu sünnet mi bir soru bir dakika yani. ha, Akşam ezanı Hı -hı. yani. Normalde ezan hızlı derken telhin yapmadan, teganni yapmadan okunması gerekiyor yani. Ay yaa. Böyle yani şarkı okur gibi okunmayacaksın ezanı. Yani. Yani, tabii o yapıldığı şekli de sünnette muafık değil yani hızlı bir şekilde yangından mal kaçırır gibi yani orta yol ne çok yavaş uzatarak ne de çok aşırı kamet getirir gibi hızlı Evet başka namazla alakalı soru olan arkadaş varsa alalım yoksa Evet buradaki soruları bir şey Evet Tuhliful evet. <gülüyor> mi'ad Bu rivayet ya yani buna değinmedik. Beyhakî'nin rivayetinde var. Eee Buhari'yi rivayet eden ravilerden Ramazan Kışmahani onun da e, Buhari rivayetinde bu lafız zikrediyor. Diğer ravilerin hiçbiri zikretmiyor. Buhari biliyorsunuz Buhari bize aktaran neler var? Yani Buhari bize Peygamber Aleyhissellemden aktarıyor. Buhari'yi de bize aktaran raviler var o kitabı. Birçok ravi şey var. Ravi var. Bunlardan bir tanesi Kışmahani. Onun Lafzında, zikretmiş olduğu lafızda Buhari'de böyle bir şey var, lafız var. İlim ehli bu konuda iftiraf etmiş. Bazıları diyorlar ki bu şazdır. İnneke la tuhliful mi'ad. Yani hadis usulüne, kurallarına göre bu daha uygun şaz olması. Ama bazı ilim ehli de, muteber ilim ehli de bunun şaz olmadığını söylüyor. Ama daha doğrusu bunun da şaz olduğu görüşü. İnneke la tuhliful mi'ad lafzının saz olduğu görüş. Evet. Sabah ezanında Esselatu'n hayrun minen var mı? Evet, sabah ezanında et-tesvib, buna et-tesvib deniyor. Es-salatu hayrun minen nev. Evet, bu da var. Buna da icabet bu imam bu şekilde söylediği zaman, müezzin bu şekilde söylediği zaman tekrarlanır. Es-salatu hayrun minen nev denir. Peki sabah ezanının hangisinde var bu? İlkinde mi, ikincisinde mi? İlim ehli ihtilaf etmiş. Bir grup ilim ehli diyor ki fecir doğduğu zaman, vakit girdiği zaman es-salatu hayru minen nevm denir. Bir grup ilim ehli de diyor ki, ikinci ezan da okunur. Es-salatu hayru minen nevm Yani bu mesele az önce de zikrettiğimiz gibi ilim ehlinin ihtilaf ettiği mesele. Bazı ilim ehli İlk vakitte, ilk ezanda demiş. Bu daha uygun gibi gözüküyor. Çünkü sen ilk ezan okuduğun zaman ne yapıyorsun? Uykuda olan insanı kaldırıyorsun. İlk ezan okunması daha uygun gibi gözüküyor. Evet. Bizim ülkemizde mesela tek ezan okunuyor. Cuma'dan önce ezan okunuyor ve selam okunuyor mesela veya Hı. cenazelerden önce selam okunuyor. Tabii bunlar bid'at. Yani. Safta geçmiyor mesela bizim ülkemizde. Evet. Ezan var. yani cumadan önce salat okunması yahut cenaze de salat okunması bunların hepsi bid'at olan peygamber Aleyhisselatü vesselam'ın yapmadığı şeyler. Belki de örnek veriyorum. Filipin'de böyle dersler yapıp tevhid dersleri yapıp sünnet dersleri yapıp insanlara namazla ilgili hükümleri anlatırken bir hocanın ya işte yani Türkiye'ye gittim insanların cenazede peygambere minberlerden salat getirdiğini gördüm dediği zaman oradaki ders dinleyen insanlar Allah Allah böyle de şey mi var dediğini duyar gibiyim. Belki de oradaki insanlar şaşırıyordur bunu. Türkiye'ye mahsul bir şey olabilir çünkü değil mi? Yani, çünkü bir dertlerin şeyi yok arkadaşlar. Din hani diyorlar ya, evrenseldir. Ne demek? Yani din her çağa, her asra ve her iklime, her toprağa her insana hitap eder. Yani dinin Türkiye'sindeki yaşananıyla, yaşananıyla Filipinler'de yaşananı aynı olmalı. Farklı olmamalı. Onların atalarının, dedelerinin çıkardıklarıyla bizim atalarımızın, dedelerimizin çıkardığı elbette aynı olmaz. Ama ölçü olarak Kur'an ve sünnet olursa eğer uzayda hayat bulunur da oraya gidilir, orada da görülürse bilmiyoruz. Oradaki dinle, buradaki dinle ne olur? Aynı olur. Niye? Çünkü Kur'an ve sünnet ölçü. Evet. Bayanlar evde ezan ve kamet okuyacak mı? Bayanlar evde ezan ve kamet okuyacak mı? Evet. Ezan okumaları sünnettir. Yani eğer mahallede, camide ezanı duydukları zaman, duydularsa farz-ı yerine gelmiştir. Ezan okumalarına gerek yok. Ama yani kamet getirmeleri daha müekked sünnettir. Çünkü aleyhisselatü vesselam diyor ki kadınlar erkeklerin neyidir? Kardeşidir. Yani erkeklere olan hükümler kadınlar içinde geçerlidir. Evet. Tamam. Bunu da son soru olarak alalım. Müslümanın biri zina edip o zinadan bir çocuğu olmuş ve nikah kıymak istiyor. Bu konuda hüküm nedir, ne yapması lazım? Nikah kıysa bile ikinci bir çocuk olursa çocukları birbirinden ayırma söz konusu olur mu? Evet. soruyu araştıralım. Ondan sonra kardeşimize inşallah cevap verelim. Allah yani bizleri bu tür günahlardan muhafaza eylesin. Subhaneke bihamdik. Aşhedü en la ilahe illa ent. Estağfurullah.